Nikolay Vasilyevich Gogol Eski Zaman Beyleri Seslendiren Akın Altan Küçük Rusya'da genellikle eski zaman beyleri diye anılan, uzak, kuytu köylerin toprak sahiplerinin, alacalı bulacalı sevimli renkleriyle bir tabloyu andıran köhne evce duvarlarına henüz yağmur vurmamış, çatıları yosunla kaplanmamış, Girişlerinin sıvaları dökülüp kırmızı tuğlaları ortaya çıkmamış yepyeni binalarla oluşturduğu karşıtlığa benzeyen yaşamlarını pek severim. Kimi zaman, tek bir isteğin dahi, o küçük avluyu çevreleyen duvarın da, elma, erik ağaçları ve köylü kulübeleriyle dolu bahçeyi çevreleyen söğüt, mürver, armut ağaçları arasında uzanan, yan yatmış çitin de dışına çıkmadığı bu inanılmaz yalnız ortamda kısa bir zaman olsun bulunmayı çeker canım. Oraların alçak gönüllü toprak sahiplerinin dünyası öylesine sakin, öylesine sakindir ki bir anda kendini unutuverir, yaşamı zehir eden tutkuların, arzuların ve iç sıkıntılarının aslında hiç var olmadığını, onları ancak gündüz düşlerinde gördüğünü düşünürsün fırtınalı havalarda yağmur vurmadan evvel panjurları kapayacak vakit kalsın diye kararmış küçük direkler üzerine kondurulmuş bir sundurmayla dört bir yanı çepeçevre örtülmüş o basık küçük köy evi şu an gözümün önünde. Evin hemen arkasında rayihalı bir kuş kirazı, kurşuni, donuk bir ışık altında vişnelerin kızılıyla eliklerin yakut denizi altında boğulmuş sıra sıra bodur meyve ağaçları, gölgesinde yatılması için altına kilim serili kocaman bir ak ağaç, Evin önündeki geniş avluda, ambarla mutfak ve mutfakla beyevi evi arasında kısa kesilmiş taze otları çiğnenmiş bir patika, pamuk gibi bembeyaz yavrularıyla su içen uzun boyunlu bir kaz, kurutmak için çıta asılmış elma, armut bağları, havalansın diye yine çıta atılmış kilimler, ambarın önünde kavun yüklü bir araba, arabanın hemen yanında tembel tembel yatan boyunduruktan çıkarılmış bir öküz. Herhalde oraları artık göremediğim için... Ayrı kaldığımız her şeyi hatırlamak insana haz verdiği için olacak. Bütün bunların benim için anlatılmaz bir güzelliği var. Yaylım bu küçük evin kapısına her yaklaştığında içime son derece tatlı, sakin bir his dolardı. Atlar kapıya neşeyle yaklaşır, arabacı kendi evine gelmiş gibi sakince yerinden atlayıp çubuğunu doldururdu. İri, uyuşuk havlu köpeklerinin, tüylü finoların havlamaları çok hoş gelirdi kulağıma. Ama beni en çok mutlu eden, bu sade köşenin sahibi yaşlı kadınla yaşlı adamın sevgiyle beni karşılamaya çıkmalarıydı. Şimdi, şık fırakların arasında gürültülü kalabalıkta bile yüzleri gözümün önüne geliyor ve o anda dalıp gidiyor, geçmişe hatırlıyorum. Yüzlerinde her zaman öylesine içten, öylesine sevinçli, yürekten bir ifade oluyordu ki, farkında olmadan… Kısa bir süreliğine bile olsa ister istemez bu yaşamın bütün iddialı hayallerinden sıyrılıp farkına varmadan kendimi o pastoral hayatın hayaline kaptırıyorum. Geçen yüzyıla ait, ne yazık ki şimdi hayatta olmayan, bu iki ihtiyarı hala unutamıyorum. İçim hala acıyor ve bir zamanlar o küçük evin bulunduğu, şimdi ise bomboş duran o yere bir süre sonra tekrar gidişimi, yıkılmış kulübeleri, yosun tutmuş havuzu, küçük evin bulunduğu ot bürümüş çukuru görüşümü düşündükçe yüreğim tuhaf bir biçimde sıkışıyor. Bir hüzün çöküyor üzerime. Apaçık hüzün. Ama öykümüze gelelim artık. Öyküsünü anlatacağım ihtiyarlar, komşuları olan köylülerin deyimiyle, Apanasi Ivanoviç Tostogub ve karısı Pulheriye İvanova Tostogubiyaydı. Bir ressam olsaydım ve tuvale Filemon'la Baukis'in resmini yapmak isteseydim, kendime model olarak bu iki ihtiyardan başka kimseyi seçmezdim. Apanasi Ivanoviç 60'ında, Pulheriye İvanova ise 55'indeydi. Apanasi Ivanoviç uzun boyluydu. Daima yünlü kumaş kaplı koyun derisi gocuğuyla dolaşır, kamburunu çıkararak otururdu. Konuşurken de, dinlerken de hemen her zaman gülümserdi. Pulheria Ivanovna biraz daha ağır başlıydı, hemen hiç gülmezdi. Ama yüzünden, gözlerinden, sizi elinde olan her şeyin en iyisiyle ağırlamaya hazırmış gibi öyle bir iyi yüreklilik, iştenlik okurdunuz ki, tatlı yüzünde arada bir görünen gülümsemesi bazen aşırı bile gelirdi size. İkisinin de yüzündeki hafif kırışıklar öylesine hoştu ki, bir ressam görse derhal kopya ederdi sanırım. Bu çizgilerde tüm yaşamları, pek alçak gönüllü yaşayan o eski, soylu, varlıklı ailelerinin aydınlık, huzur dolu yaşamı okunuyordu sanki. Çekilgeler misali, hemşerilerinin cebindeki son kapıyı da çekip alan madravas satıcıların, Petersburg'a doluşup olmadık işler çeviren, sonunda servet sahibi olan, bu arada soyadlarının arkasına da, o veya o bekleten Ukraynalı aşağılık katran üreticilerinin, Tüccarların yaşamına benzemez bu ailelerin yaşamı. Hayır, Ukraynalı her soylu, köklü aile gibi, öyküsünü anlatacağım bu ihtiyarlarda o iğrenç, zavallı yaratıklara hiç benzemiyordu. İkisinin birbirlerine karşı sevgisini görüp de duygulanmamak elde değildi. Hiçbir zaman sen diye hitap etmiyor, hep siz diyorlardı. Siz Apanasi Ivanovich, siz Pulheriye İvanovna, o sandalyeyi siz mi kırdınız, Afanasiy Ivanoviç? Önemli değil, Pulheriya Ivanovna, kızmayın. Evet, ben kırdım. Hiç çocukları olmamıştı. Bu yüzden bütün bağlılıklarını birbirlerine vermişlerdi. Afanasiy Ivanoviç bir zamanlar gençliğinde gönüllü süvari alayında görev yapmış, sonra binbaşı dek yükselmiş. Ama bu çok eskidenmiş. Öyle ki Afanasiy Ivanoviç o günleri pek hatırlamıyordu bile. Afanasiy Ivanoviç 30 yaşında evlenmiş. İşlemeli yelek giyen yaman bir delikanlıymış o zamanlar. Hatta akrabaları Pulheriye İvanovna'yı ona vermek istemeyince büyük bir ustalıkla kaçırmış onu ama bunu bile çok az hatırlıyor. En azından hiç sözüne da artık. Uzak geçmişte kalmış bütün bu olağanüstü olayların yerini sakin, insanlardan uzak, bir takım uyumlu hulyalarla dolu uyuşuk bir yaşam almıştı ve bahçeye bakan ahşap balkonda oturmuş, Harika bir yağmurun yaprakları tatlı tatlı hışırdatışını, çatıdan oluk oluk akan dereciklerin şırıltısını dinlerken üzerinize uyku çöktüğünde, tam o sırada gökyüzünde yedi ana rengiyle bir yarım daire çizen gök kuşağı kendini usulca ağaçların arasından gösterdiğinde bunu hissediyordunuz. Ya da arabanız yeşillikler arasından çıktığında, bozkır bıldırcını çığlıklar atarken Hoş kokulu otlarla birlikte ekim başakları ve kır çiçekleri arabanızın kapısından içeri dalıp yüzünüzü, ellerinizi tatlı tatlı okşadığında. Apanasi Ivanoviç konuklarını yüzünde içten bir gülümsemeyle dinlerdi. Kimi zaman konuştuğu da olurdu ama çoğunlukla soru sorardı. Durmadan geçmişi överek veya son zamanlardan yakınarak insanı sıkan ihtiyarlardan değildi. Tersine bir parça sizinle konuşurken saatinizin markasıyla ilgilenen küçük bir çocuğun merakına benzese de iyi yürekli ihtiyarların çoğu gibi büyük bir merakla yaşamınızda neler yaptığınızla ilgili sorular sorardı. O anda yüzünde büyük bir iştenliğin olduğunu söyleyebilirim. Bizim ihtiyarların oturduğu küçük evin odaları genellikle eskiden olduğu gibi dar, alçak tavanlıydı. Her odada odanın neredeyse üçte birini kaplayan kocaman birer Rus sobası vardı. Apanasi Ivanoviç ile Bulheriye İvanoğlu'na sıcağı çok sevdikleri için odalar aşırı sıcaktı. Yakacak olarak küçük Rusya'nın her yerinde olduğu gibi odun yerine saman kullanıyorlardı ve sopaları her zaman tepeleme saman yığınıydı. Ateşli köy delikanlıları soğuk kış akşamlarında kara gözlü, kara kaşlı kızların peşinde koşturmaktan donmuş, titriyip ellerini ovuşturarak eve koştuklarında, Sobada yanan samanın çıtırtısı, alevinin ışığı sopaları pek sevinli yapar. Her odanın duvarlarında eski, ince çerçeveler içinde birkaç tablo vardı. İhtiyarların bu tablolarda neler olduğunu çoktan unutup gittiğinden kuşkum yoktu ve birileri bu tablolardan birkaçını çalsa, sanırım bunu fark etmezlerdi bile. Tablolar arasında büyük, yağlı boya iki de portre vardı. Bu portrelerden biri bilinmeyen bir psikoposa, öteki üçüncü petroya aitti. Sinek pislikleriyle kaplı dar çerçevelerin birinden Düşes de e bakıyordu. Pencerelerin çevresinde, kapıların üzerinde, biraz sonra lekeler gibi görmeye başladığınız, bu nedenle de pek ilgilenmediğiniz küçük bir sürü tablo vardı. Hemen bütün odaların tabanı topraktı. Ama öylesine düzgün, öylesine temizdi ki, zenginlerin evinde üniformalı uşakların tembel tembel süpürdükleri hiçbir parkeyi öyle temiz göremezdiniz herhalde. Pulheriye Ivanovna'nın odası tıka basa sandıklar, sandıkçılar, kutular, kutucuklarla doluydu. Duvarlarda tohum, kurutulmuş çiçek, bahçe bitkileri, kavunlarla dolu sürüyle torba ve bohça asılıydı. Köşelerdeki sandıklarda, sandıkların arasında rengarenk kumaşlar, yarım yüzyıl öncesinden kalma tomar tomar eski giysi parçaları yığılıydı. Pulheriye Ivanovna iyi, titiz bir ev kadınıydı. Ve sonradan neye yarayacağını bazen kendisinin bile bilmediği her şeyi saklardı. Ama evdeki en ilginç şey şarkı söyleyen kapılardı. Sabah olunca evdeki bütün kapılar şarkı söylemeye başlıyordu. Neden şarkı söylediklerini bilemiyorum. İlginç ama menteşelerinin paslı olmasından mı, yoksa onları yapan ustanın içlerine gizlediği bir sırdan mıdır bilinmez, her kapının ayrı bir sesi vardı. Yatak odasının kapısı son derece tiz perdeden şarkı söylüyor, yemek odasının kapısı bas bir sesle hırıldıyordu. Ama holdeki kapının öylesine tuhaf, titrek, Aynı zamanda inlemeye benzer bir sesi vardı ki, ''Tanrım donuyorum'' dediği açık seçik duyuluyordu. Bu sesten birçok kimsenin hoşlanmayacağını biliyorum ama ben çok seviyordum. Ve şimdi de bazen bir kapı gıcırtısı duyduğumda, köyün kokusu, yemek masasındaki eski bir şamdanın yarım yamalak aydınlattığı basık oda, açık pencereden içeri bakan karanlık Mayıs gecesi, masanın üzerinde tabaklar, bahçeden odaya dalan bülbül şakımaları, Uzaklardan gürleyen nehrin sesi, dalların ürkütücü hışırtısı geliyor aklıma. ''Tanrım, böyle anlarda ne uzak hatıralara dalıp gidiyorum.'' Odada sandalyeler eskiden olduğu gibi tahtadan ve çok büyüktü. Hepsinin arkalığı kalın, cilasız, boyasız ve yüksekti. Hatta üzerlerinde herhangi bir kaplama da yoktu. Biraz şimdilerde psikoposların oturdukları sandalyelere benziyorlardı. Duvar diplerinde üç köşeli küçük masalar, sedirin ve yaprak motifleri işli ince, altın çerçeveli, siyah sinek pislikleriyle kaplı aynanın önünde dört köşeli büyük masalar, sedirin önünde yerde, çiçekleri andıran kuş ve kuşları andıran çiçek desenli bir halı. Benim ihtiyarlarımın oturdukları küçük evin bütün eşyası buydu işte. Hizmetçi kızların odası, hepsi çizgili panilalar giymiş, yaşlı, genç kızlarla doluydu. Pulheriye İvanovna arada bir dikmeleri için onlara ufak tefek şeyler verir ya da çilek kayıklatırdı ya, berikiler daha çok mutfağa koşup bir şeyler atıştırmak, uyumakla zaman geçiriyordu. Pulheriye İvanovna onları evde tutmaya özen gösteriyor, ahlaklı olmaları konusunda özellikle dikkat ediyordu. Gel gelelim, ne kadar dikkat ederse etsin, aradan birkaç ay geçmeden kızlarından birinin karnının olağandan biraz daha şişkin olduğunu fark ediyor, hayrete düşüyordu. Daha da hayret edilecek şeyse, evde ortalıkta hep eski püskü yarım bir fırakla, çıplak ayak dolaşan, yemek yemiyorsa kesinlikle uyuyan oda hizmetçisi çocuktan başka bekar bir erkeğin bulunmamasıydı. Pulyeriye Ivanovna suçlu kızı genellikle fena haşlar, aynı şeyi bir daha yapmaması için ağır cezalar verirdi. Pencere camlarında korkunç bir sinek kalabalığı vızıldar, onların vızıltısını, kimi zaman bir eşek arısının tiz vızıltısı eşliğinde, bir bal arısının bas vızıltısı bastırırdı. Ama akşamları mumlar yandığında bütün bu sürü uyumaya çekilir, tabanın tümünü siyah bir bulut gibi kaplardı. Apanasi Ivanoviç ara sıra orakçılara, ekim biçenlere bakmaya gitse, onların çalışmalarını uzun süre izlese de, çiftlik işleriyle pek az ilgileniyordu. İşlerin hepsi Pulheriye Ivanovna'nın omuzlarındaydı. Kilerle o ilgileniyor, turşu kuruyor, kurutulacak meyveleri kurutuyor, çeşitli meyvelerden, bitkilerden reçeller yapıyordu. Evin içi bir kimya laboratuvarından farksızdı. Elma ağacının altında ocak hiç sönmez, balla, şekerle, bilmem daha nelerle pişirilen reçel, jöle, pestil kazanları veya bakır bakraçlar demir ayaklarından hemen hiç inmezdi. Başka bir ağacın altındaysa arabacı, bakır imbiğin altındaki kaba şeftali yapraklarının, kuş kirazı çiçeklerinin, pembe gelinciklerin, vişne çekirdeklerinin üzerine durmadan vodka imbikler, ve bu işin sonlarına doğru dila artık dolaşmaya başlar. Öylesine şeyler saçmalardı ki Pulheriye Ivanovna tek kelime anlayamazdı. Arabacı sonra uyumak için doğru mutfağa giderdi. Pulheriye Ivanovna bütün bu öteberinin gereğinden öylesine fazla kaynatılmasını, tuzlanmasını, kurutulmasını isterdi ki herhalde sonunda tüm ev halkını çatlatacaktı. Ablu'da görevli hizmetçi kızlar gizliden kilere girip oburca yiyip içtikten sonra bütün gün inleyip durur, karın ağrısından yakınırdı. Pulheriye Ivanovna'nın avludaki işler dışında ekme biçme ve öteki işlerle ilgilenecek zamanı pek olmuyordu. Kahya ile muhtar birlik olmuş, acımasızca çalıyorlardı. İkisi gizlice ihtiyarların koruluklarına giriyor, orada çok sayıda kızak yapıp yakın panayırlarda satıyorlardı. Ayrıca kalın meşeleri kesiyor, komşu kazaklara değirmenlerde kullanmak üzere kütük olarak satıyorlardı. Pulheriye İvanovna korulukların durumunu görmeye ancak bir kez gidebilmişti. Bunun için deriden kocaman bir önlüğü olan yayla hazırlanmıştı. Arabacı önlüğün altından dizginleri sallayınca daha önce orduda hizmet etmiş atlar yürümüşlerdi. O anda sanki fülüt, tef, davul sesleri doldurmuştu havayı. Yaylının her çivisi, demirden her bağlantısı öylesine bir ses çıkarmaya başlamıştı ki, hayli uzak olmasına karşın değirmenlerin bulunduğu yerden hanımefendinin yaylısının avludan çıktığı duyulmuştu. Pulheria Ivanovna korudaki korkunç boşluğu, daha çocukluğundan yüz yıllık olarak hatırladığı meşelerin yerlerinde yeller estiğini fark etmişti. Hemen yanında duran kahyasına dönüp, ''Nedir bu böyle? Niçipor?'' diye sormuştu. ''Meşeler çok seyrekleşmiş değil mi? Dikkat et, kapanda saçlar da seyrekleşmesin.'' ''Hayır efendim.'' demişti Kahya. ''Olur mu öyle şey? Kendiliklerinden yıkıldılar. Ya yıldırım düşmüştür ya da kurtlar kemirmiştir. Ölmüşler hanımım, ölmüşler.'' Bu cevabı yeterli bulmayan Pulheria Ivanovna eve dönünce vişne ağaçlarının, kışlık büyük armut ağaçlarının dibindeki nöbetçilerin artırılması emrini vermişti. Bu değerli yöneticiler, yeni ile muhtar, bütün unun bey ambarına taşınmasının çok yersiz olacağına, unun yarısının beylere yeteceğine karar vermiş, son olarak da ambara bu yarımın küflenmiş veya panayırda bozulmuş olanını taşımışlardı. Gel gelelim, ile muhtar ne kadar çalsalar da, avluda kiler sorumlusu kadından korkunç derecede erik ve elma tüketen, hatta daha çok meyve dökülsün diye burunlarıyla ağaçları bile sallayan domuzlara kadar herkes ne kadar yiyip içse de, serçeler, kargalar her şeyi ne kadar gagalasa da, avlu hizmetçilerinin hepsi başka köylerdeki yakınlarına ne kadar armağan götürse de, ambarlardan eski giysileri bile götürüyor, sonra bunlar meyhanelerde içkiye dönüşüyordu, konuklar, uyuşuk karabacılar ve uşaklar ne kadar çalsa da, Apanasi İvanoviç ile Pulheria İvanovna'nın kutsal toprağı öylesine verimliydi, ihtiyarların öylesine az şeye gereksinimi vardı ki, bütün bu korkunç soygunu hiç hissetmiyorlardı bile. Eski zaman beylerinin alışkanlığıyla iki ihtiyarcık da bir şeyler atıştırmayı çok seviyordu. Şapak sökmek üzereyken sabahları erken kalkarlardı, kapılar çok sesli konserlerine yeni yeni başladıklarında çoktan kahvaltı masasına oturmuş, kahvelerini içmeye başlamış oluyorlardı. Apanasi Ivanoviç kahveden sonra sopaya çıkıyor, boyun atkısını sallayarak bağırıyordu. ''Kış! Kış! Avluya çıkın, hadi kazlar!'' Avluda da genellikle kahyayla karşılaşırdı. Çoğu zaman onunla konuşmaya başlar, işlerin nasıl yürüdüğünü inceden inceye sorar, bu arada kendi düşüncelerini söyleyip çeşitli emirler verirdi. Emirleri her şeyden haberi olan, her şeyi iyi bilen bir toprak sahibinin emirleri izlenimi yaratırdı. Öyle ki, Durumu bilmeyen bir acemi böyle uyanık bir patronun yanında hırsızlık etmenin olanaksız olduğunu düşünebilirdi. Ama kahya ustalaşmıştı artık. Ne cevap vereceğini, dahası işleri nasıl yürüteceğini çok iyi biliyordu. Apanasi İvanoviç sonra odaya dönüyor ve Pulheriya Ivanovna’nın yanına gidip şöyle diyordu. ''Ne dersiniz Pulheriya İvanovna? Bir şeyler atıştırmamızın zamanı geldi mi artık?'' ''Ne yiyelim istersiniz Apanasi İvanovna?'' ''İç yağlı, ballı çörek mi? Haşhaşlı börek mi? Yoksa mantar turşusu mu istersiniz?'' ''Mantar ya da börek olabilir.'' diye karşılık veriyordu Apanasi Ivanoviç. Hemen masa örtüsüyle birlikte mantar turşusu ve börek geliyordu masaya. Apanasi Ivanoviç öğle yemeğine bir saat kala tekrar bir şeyler atıştırıyor, eski gümüş bardağıyla vodka içiyor, birkaç mantar, çiroz ve daha başka şeyler yiyordu.'' Öğle yemeğine saat on oturuyorlardı. Masada tabaklardan, sos kaplarından başka, içlerindeki iştah açıcı nefis yemeklerin kokusu kaçmasın diye ağızları eski mutfak adetlerine uygun olarak macunla sıvanıp kapatılmış birçok kap oluyordu. Masada daha çok yemekle ilgili şeyler konuşuyorlardı. Apanasi Ivanoviç genellikle şöyle diyordu. Bu lapanım dibi biraz tutmuş gibi geldi bana. Size de öyle gelmedi mi Pulheria Ivanovna? ''Hayır, Apanasi İvanoviç. Yağını biraz daha çok koyarsanız öyle gelmez size. Ya da mantarlı şu sosu alın. Biraz bekleyin.'' Apanasi İvanoviç tabağını uzatıp ''Koyun lütfen.'' diyordu. ''Bakalım nasıl olacak?'' Yemekten sonra bir saatcik dinlenmek için odasına çekiliyordu Apanasi İvanoviç. Daha sonra Pulheria Ivanovna ona bir tabakta dilimlenmiş karpuz getiriyor, şöyle diyordu. ''Şundan tadı verin Apanasi İvanoviç.'' ''Çok güzel bir karpuz.'' Apanasi İvanoviç büyüyecek bir dilimi alırken, ''Ortasının kırmızı oluşuna aldanmayın Pulheriye İvanovna.'' diyordu. ''Bazıları kırmızı olsa da tatsız çıkıyor.'' Ama kaşla göz arasında biti veriyordu karpuz. Arkasından birkaç armut yiyordu Apanasi İvanovitch. Sonra Pulheriye İvanovna ile birlikte bahçeye dolaşmaya çıkıyordu. Bahçe dönüşü Pulheriye kendi işleriyle ilgilenmeye başlıyor.'' Apanasi İvanoviç ise, bakan sundurmanın altında oturuyor, kilerin kapısının sık sık açılıp kapanmasını, hizmetçi kızların yetişip kakışarak tahta kutularla, sepetlerle, çamaşır tekneleriyle içeri dışarı bir sürü şey taşımasını izliyordu. Bir süre sonra yanına gelmesi için haber yolluyordu Pulheriya İvanovna'ya ya da kendi onun yanına gidip şöyle diyordu. ''Yiyecek bir şeyler var mıydı Pulheriya İvanovna?'' ''Ne isterdiniz? Apanasi Ivanoviç, diyordu Pulheri'ye Ivanovna. ''Gidip sizin için saklamalarını özellikle söylediğim meyveli mantıyı getirmelerini söyleyeyim mi?'' ''İyi olur.'' diye karşılık veriyordu Afanasi Ivanoviç ''Belki pestil de isterdiniz.'' ''Apanasi Ivanoviç o da olur.'' diyordu. Çok geçmeden hepsi geliyordu önüne ve her zaman olduğu gibi hepsini yiyordu. Akşam yemeğinden önce Afanasi Ivanoviç bir şeyler daha atıştırıyordu. Dokuz buçukta akşam yemeğine oturuyorlardı. Yemekten hemen sonra yine yatıyorlardı ve bu canlı aynı zamanda sakin eve derin bir sessizlik çöküyordu. Afanasi İvanoviç ile Pulheria İvanovna'nın yattıkları oda öylesine sıcaktı ki çok az insan birkaç saat durabilirdi orada. Oysa Afanasi Ivanoviç daha sıcak olsun diye aşırı sıcaktan bunaldığı için geceleri birkaç kez kalkıp odanın içinde dolaştığı halde yine de sobanın hemen dibindeki yatakta yatıyordu. O da dolaşırken bazen inlediği oluyordu. O zaman Pulheriya Ivanovna şöyle soruyordu: "Neden inliyorsunuz, Afanasiy Ivanoviç?" "Nedenini ancak Tanrı bilir, Pulheriya Ivanovna." diye karşılık veriyordu Afanasiy Ivanoviç. "Sanki karnımda bir şişkinlik var. Bir şeyler yeseniz iyi gelir mi acaba, Afanasiy Ivanoviç?" "İyi gelir mi bilmiyorum, Pulheriya İvanovna.'' Ne vardı yiyecek? Ayran ve kurutulmuş armut kompostosu var." ''Şöyle bir tadayım bari.'' diyordu Apanasi İvanoviç. Oda hizmetçisi kız uykulu uykulu kalkıp mutfakta dolapları aramaya gidiyordu ve Apanasi Ivanoviç küçük kasedekini bitirdikten sonra genellikle şöyle diyordu. ''Şimdi biraz rahatladım sanki.'' Kimi zaman hava açık, evin içi yeterince sıcakken Apanasi İvanoviç neşeleniyor, Pulheriye İvanovna'ya takılıyor, ona bambaşka şeylerden söz etmeye başlıyordu. ''Ne dersiniz Pulheriye İvanovna?'' Diyordu. Tutun ki evimiz yandı. Ne yapardık o zaman? Pulheriye Ivanovna, hat çıkararak karşılık veriyordu. Aman, Tanrım korusun. Peki ama, düşünün ki evimiz yandı. Nereye giderdik o zaman? Neler söylüyorsunuz öyle, Apanasi Ivanoviç Nasıl yanar evimiz? Tanrı izin verir mi böyle bir şeye? Tutun ki yandı. O zaman biz de mutfağa geçeriz. Bir zaman için Kilerci kadının kullandığı odada yatar kalkarız. Tutun ki mutfak da yandı. Daha neler? Aynı anda evinde mutfağın da yanmasına Tanrı izin vermez. Olursa da o zaman yeni bir ev yapıncaya kadar ambarda yaşarız. Ya ambar da yanarsa? Ne demek istediğinizi Tanrı bilir Apanasi İvanoviç. Sizi dinlemek istemiyorum artık. Böyle şeyler söylemek günahtır. Bunun için cezalandırır insanı Tanrı. Apanasi İvanoviç pulheriye İvanovna'ya takıldığı için mutlu sandalyesinde otururken gülümsüyordu. Ama benim için en ilginç olanı, konukları varken ihtiyarların davranışlarıydı. O zaman evde çok şey değişiyordu. Bu iyi yürekli ihtiyarların konuklar için yaşadığını söyleyebilirim. Güzel neleri var neleri yok hepsi ortaya dökülüyordu. Ürettikleri her türlü yiyeceği önünüze getirmek için yarışıyorlardı. Ne var ki en çok hoşuma giden bütün bunları büyük bir iştenlikle yapmalarıydı. Bu sevinçleri, telaşları yüzlerinde öylesine sevimli yansıyordu, onlara öylesine yakışıyordu ki ister istemez her dileklerini yerine getiriyordum. Bu dilekleri temiz, yapmacıksız ruhlarının aydınlık, içten sadeliğinden geliyordu. İhtiyarların güler gözlülüğü, hiç de sizin yardımlarınızla bir yerlere gelmiş, veli nimeti olduğunuzu söyleyerek önünüzde yerlere kadar eğilen bir memurunkine benzemiyordu. Konumu bir gece evlerinde yatırmadan kesinlikle bırakmazlardı. Her konuk bir geceyi evlerinde geçirmek zorundaydı. Konuk genellikle üç dört verse öteden gelirdi ama Pulheriya İvanovna yine de her zaman şöyle derdi. ''Gecenin bu saatinde onca yolu nasıl gideceksiniz?'' Apanasi Ivanoviç desteklerdi onu. ''Çok doğru. Her şey olabilir. Bakarsınız haydutlar ya da kötü niyetli birileri saldırır size.'' Pulheriya İvanovna, ''Tanrı bizi haydutlardan korusun.'' derdi. ''Gece vakti ne diye böyle şeylerden söz edersiniz?'' Haydutlar olmasa da karanlık, bu karanlıkta yola çıkmak doğru olmaz. Evet, biliyorum arabacınız iyi olmasına iyidir, akıllı uslu bir gençtir, arabayı da güzel sürer ama bu saatte o da bir köşede kıvrılıp yatmış, uyuyordur herhalde ve konuk geceyi geçirmek zorunda kalırdı. Buna karşılık da alçak tavanlı sıcacık bir odada geçirdiği bir akşam, insanın uykusunu getiren sevgi dolu hoş bir söyleşi, Masanın üzerindeki her zaman besleyici, ustaca hazırlanmış yemeğin iştah açıcı hoş kokusu onun armağanı olurdu. Afanasi Ivanoviç'in yüzünde her zamanki gülümsemesi, kamburunu çıkarıp sandalyede otururken dikkatle, hatta hazla konuğunun anlattıklarını dinleyişi şu anda bile gözümün önünde. Sohbet genellikle politika üzerine olurdu. Benim ihtiyarlar gibi köyünden pek çıkmayan konuk, Çoğu zaman anlamlı ve gizemli bir yüz ifadesiyle düşüncelerini ortaya dökerek İngiliz'in Bonapartı yine Rusya'nın üzerine salmak için özellikle Fransız'la anlaştığını anlatır veya beklenen savaştan söz etmeye başlardı. O zaman Apanasi Ivanoviç, Pulheriya Ivanovna'ya bakmamaya çalışarak genellikle şöyle derdi. ''Ben de savaşa gitmeyi düşünüyorum. Hem neden gitmeyecekmişim?'' Pulheriya Ivanovna araya girerdi. ''Gidersiniz, gidersiniz.'' Konağa dönüp eklerdi. ''Hiç inanmayın. Bu ihtiyar haliyle savaşa nasıl gitsin? Daha karşısına çıkan ilk asker vurur onu. Yemin ederim vurur. Böyle nişan alıp vurur.'' Apanasi İvanoviç, ''Ne olmuş?'' derdi. ''Ben de onu vururum.'' Pulheriya Ivanovna atılırdı. ''Lafa da bakın. Ona mı kalmış savaşmak, tabancaları bile çoktan paslandı, sandıkta yatıyor. Hele bir görseydiniz o tabancaları, ateş edecek olsa elinde dağılır.'' Eli yüzü yanar, hayat boyu öyle kalır. Apanasi İvanoviç, ''Ne olmuş?'' derdi. ''Ben de yeni silahlar alırım kendime. Bir kazak kılıcı veya mızrak edinirim.'' Pulheria Ivanovna üzgün karşılık verirdi. ''Olacak şey mi bu?'' ''Birden böyle şeyler gelir aklına, konuşur da konuşur. Şaka yaptığını bilmesine biliyorum ama dinlerken yine de canım sıkılıyor. Her zaman böyle şeyler söylüyor.'' Onu dinlerken bazen korkuya kapılıyorum. Ama Afanasi İvanoviç, Pulheriya Ivanovna'yı biraz olsun korkutabildiği için mutlu, sandalyesinde kambur otururken gülümserdi. Pulheriya İvanovna'nın en çok, konuğunu yemek masasına götürürkenki halini seviyordum. Karafın mantarını çıkarırken şöyle derdi. Ada çayı ve çiçek yaprakları katkılı gerçek bir vodkadır bu. Sırt ve bel ağrılarına birebirdir. Bakın, bu kılıç çiçeği katkılıdır kulak çınlamasına, yüzünüzde cilt bozulmasına iyi gelir. Bakın, bu da imbikten şeftali çekirdekleri üzerine indirilmiştir. Bir kadeh için çok hoş bir kokusu vardır. Biri sabah yataktan kalkarken başını dolaba veya masaya çarpar da alnında kocaman bir şiş oluşursa, öğle yemeğinden önce bundan bir kadeh içmesi yeter. Yerinde bir şeycik kalmaz. Hemen cecikini verir şiş. Arkasından öteki karaflarla ilgili Genellikle hepsi de sağlığa yararlı bilgiler içeren bir sürü şey anlatırdı. Konuğunu sağlığa yararlı bütün bu içkilerle iyice duyurduktan sonra üzerinde birçok tabağın bulunduğu masaya götürürdü. Bunlar kekikli mantar. Bunlar da karanfilli ve cevizli. Türkler burada henüz tutsakken bir Türk kadın öğretmişti bana bunun nasıl yapılacağını. Çok iyi bir kadındı. Türk dininden olduğunu hiç belli etmezdi. Aramızda bizden biri gibi dolaşır, yalnızca domuz eti yemezdi. Onlara yasak olduğunu söylerdi. Bunlar da frenk üzümü, ceviz kabuklu mantar. Şu gördüğünüz otları da ilk defa sirke ile kaynattım ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Tarifi pederivan'dan öğrenmiştim. Küçük bir fıçının dibine önce meşe dalları döşüyorsunuz, üzerine biber ve güherçi ile serpiyorsunuz. Sonra bir takım otlar, çiçeklerle örtüyorsunuz hepsini. Yalnız yaprak uçları hep yukarı bakacak. Bunlar da börek. Bunlar peynirli. Bunlar haşhaş tohumlu. Bunlar Apanasi Ivanovich'in çok sevdiği patates ve karabuğday lapalı. Apanasi Ivanovich giriyordu araya. Evet, çok severim patatesli karabuğday lapalı böreği. Hem yumuşak olur hem ekşimsi. Evde konuklarken Polheriye Ivanovna genellikle çok heyecanlı olurdu. İyi yürekli ihtiyar kadın. Her şeyin konuklar için olduğunu düşünürdü. Benim için çok zararlı olmasına karşın her konuk gibi ben de karnımı tıka basa şişinmek zorunda kalıyordum ama yine de onlara konuk gitmeyi her zaman çok seviyordum. Ancak küçük Rusya'nın havasının sindirim sistemine çok iyi geldiği kanısındayım. Çünkü bizim burada biri onca şeyi yese hiç kuşku yok, kendini yatakta değil, teneşirde bulur. Canım ihtiyarlarım benim. Ne var ki öykümün bu huzur dolu dünyayı sonsuza dek değiştirecek hüzün dolu olayına geliyorum. Bunun son derece önemsiz bir olaydan kaynaklanması ise daha da şaşırtıcı. Doğrusu, çok tuhaftır, son derece önemsiz nedenler her zaman büyük olaylar doğurur. Tam tersi, yani büyük girişimlerse önemsiz olaylarla sonuçlanır. Bir komutan devletinin bütün savaş güçlerini toplar, birkaç yıl savaşır, savaşanlar göklere çıkarırlar onu. Sonunda patates ekmeye bile yaramayacak küçük bir parça toprak kazanılır. Oysa kimi zaman iki komşu kentin iki sucuk tüccarı küçük bir nedenden ötürü aralarında tartışır, tartışma kente, sonra köylere, arkasından tüm ülkeye yayılır. Ama bunları bırakalım şimdi. Burası yeri değil. Ayrıca fikirler hayata geçmediği sürece fikir yürütmeyi de sevmem. Pulheriya Ivanovna'nın her zaman onun ayaklarının dibinde kıvrılıp yatan tekir bir kediciği vardı. Pulheriya Ivanovna bazen şımarık kediciğin olabildiğince yukarı kaldırdığı boynunu tek parmağıyla okşardı. Pulheriya Ivanovna'nın onu çok sevdiği söylenemezdi ama her zaman yanında olmasına alıştığı için düpedüz bağlanmıştı bu kediciğe. Öte yandan bu bağlılığı için Apanasi Ivanoviç de sık sık takılırdı Pulheriya Ivanovna'ya. ''Bu kedi de ne buluyorsunuz anlayamıyorum.'' Pulheria Ivanovna, Ne özelliği var ki? Bir köpek olsaydı anlardım. İnsan en azından ava çıkar köpeğiyle. Peki kedi ne işe yarar? Pulheria Ivanovna karşılık verirdi ona. Susun, Apanasiy Ivanovich. Yalnız konuşmayı bilirsiniz siz. Başka bir şey bilmezsiniz. Köpek pis hayvandır. Sağa sola pisler. Her şeyi kırar döker. Oysa kedi uysaldır. Kimseye bir zararı dokunmaz. Aslında Afanasi Ivanoviç için hak idi olmuş, hak köpek farkı yoktu. Sırf Pulheriya Ivanovna'ya biraz takılmak amacıyla böyle söylüyordu. Bahçelerinin hemen dışında belki de balta sesini Pulheriya Ivanovna duyacağı için gözü pek Kahya'nın hiç dokunmadığı büyük bir koru vardı. Bu koru son derece bakımsızdı ve yaşlı ağaçların fındık ağaçlarıyla kuşatılmış kalın bedenleri paçalı güvercin ayaklarını andırırdı. Bu koruda vahşi erkek kediler yaşıyordu. Ormanlarda yaşayan vahşi kedilerle damlarda dolaşıp duran gözüpek kedileri karıştırmamak gerekir. Kentlerde yaşamaya alışık kediler, sert karakterlerine karşın ormanlarda yaşayanlara oranla çok daha uygarlaşmıştır. Orman kedileri ise çoğunlukla karanlık, vahşidir. Her zaman aç, sıskadırlar ve kaba, eğitilmemiş bir sesle miyavlarlar. Kimi zaman yer altından bir yolunu bulup ambarlara girerek iç yağ çalar, hatta aşçının zararlı otları temizlemek için bahçeye gittiğini fark edince, açık bıraktığı pencereden sıçrayıp oradan mutfağa bile girerler. Soylu hiçbir duygu söz konusu değildir onlar için. Vahşi bir hayat sürer ve küçücük serçe yavrularını yuvalarında boğazlarlar. İşte bu vahşi erkek kediler uzun zamandır ambarın altındaki delikten Pulheria Ivanovna'nın masum kediciğinin kokusunu almaktaydı. Sonunda erlerin, saf köylü kızları ayarttıkları gibi ayartmışlardı kediciyi. Pulheria Ivanovna kediciğinin ortalarda olmadığını fark edince onu aratmıştı ama kedicik bulunamamıştı. Aradan üç gün geçti. Pulheria Ivanovna üzüldü ama sonunda bütün hüle unuttu onu. Bir gün bostanını teftiş ettikten sonra, Apanasi İvanoviç için kendi elleriyle taze taze kopardığı salatalıklarla eve dönerken, son derece acıklı bir miyavlama duyunca şaşırdı. Gayri ihtiyari, Pisi pisi diye seslendi ve bir çalılığın arkasından ansızın tekir kedici çıkıverdi. Zayıflamıştı, bitkindi. Birkaç gündür bir şey yemediği belliydi. Pulheriya Ivanovna seslenmeyi sürdürdü. Ama kedici karşısında kıpırdamadan duruyor, miyavlıyor, Pulheriya Ivanovna'ya yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Ortalarda yokken hayli yabanileştiği belliydi. Pulheriya Ivanovna Pisi pisi diye seslenmeyi sürdürerek eve doğru yürüdü. Kedi ürkek ürkek çite kadar geldi arkasından. Sonra eski tanıdık yerleri görünce odaya kadar izledi Pulheriya Ivanovna'yı. Pulheriya Ivanovna ona hemen süt, et getirmelerini söyledi. Bir sandalyeye oturup çok sevdiği kediciğinin çabuk çabuk yiyişini, et parçalarını peş peşe yutuşunu, sütü şapur şupur içişini izlemeye koyuldu. Kaçak tekir gözünün önünde birden şişmanlamıştı sanki. Biraz sonra öyle hırsla yemiyordu artık. Bulheria İvanovna okşamak için elini uzatacak olduğuna, aman ankör kedi tırnaklarını göstermeye hayli alıştığından veya aşkta yoksulluğun saraylardan daha güzel olduğuna, kedilerin yersiz yurtsuz, aç bir ilaç dolaştıklarına dair romantik bir takım prensipler edinmiş olduğundan birden fırladı, pencereden atlayıp kaçtı. Avludaki uçaklarda da yakalayamadı onu. Bir düşüncedir almıştı kadını. Kendi kendine, Ölümün beni almaya geldiğinin işareti bu." deyip duruyor. Hiçbir şeyde onu bu düşüncesinden vazgeçirmiyordu. Gün boyu kara kara düşünüyordu. Apanasi Ivanovich boşuna onunla şakalaşıyor, neden böyle üzgün olduğunu anlamaya çalışıyordu. Pulheriya Ivanovna ya susuyor ya da Apanasi Ivanovich'in içini hiç de rahatlatmayan şeyler söylüyordu. Günden güne belirgin bir biçimde zayıflıyordu Pulheriya Ivanovna. "Neyiniz var Pulheriya Ivanovna?" Hasta mısınız yoksa? Hayır, hasta değilim, Afanasi Ivanovich. Özel bir durumu açıklamak istiyorum size. Bu yaz öleceğimi biliyorum. Ölüm kapımı çaldı artık. Afanasi Ivanovich'in yüzü allak bullak olmuştu. Yine de içine çöken hüznü yenmeye çalıştı ve gülümseyerek şöyle dedi. ''Neler söylüyorsunuz öyle? Aklım almıyor Pulheriya İvanova. İlaç diye içtiğiniz o suyun yerine şeftali suyu mu içtiniz yoksa?'' Pulheriya İvanova'na... ''Hayır, Apanasi Ivanoviç dedi. ''Şeftali suyu içmedim.'' O zaman Pulheriya İvanovna'ya böyle bir şaka yaptığı için üzüldü Apanasi Ivanoviç Onun yüzüne baktı ve gözleri yaşardı. Pulheria İvanovna sürdürdü konuşmasını. ''Bir ricam olacak sizden, Apanasi Ivanoviç Öldüğüm zamanki lisenin bahçe çitinin dibine gömün beni. Kahverengi üzerine küçük çiçekler olan gri entarimi giydirin bana. Kırmızı çizgili atlas olanını giydirmeyin.'' Ölünün güzel giyisi neyine? Ne yapacak güzel giysiyi? Hem sizin işinize yarar. Konuğunuz geldiğinde üzerinizde doğru dürüst bir şey olması için bozdurur, kumaşıyla kendinize bir şey diktirirsiniz. Apanasi Ivanoviç Tanrı aşkına neler söylüyorsunuz Pulheriya İvanoğlu'na? dedi. Ölümün ne zaman geleceği bilinmezken, böyle şeyler söyleyerek korkutuyorsunuz beni. Yok Apanasi Ivanoviç ben ne zaman öleceğimi biliyorum. Ama arkamdan ağlamayın. İyice yaşlandım artık. Yeterince yaşadım. Hem siz de yaşlısınız. Kısa zaman sonra öte tarafta görüşeceğiz. Ama Apanasi İvanoviç çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Ağlamayın Apanasi İvanoviç. Günahtır. Günah işlemeyin. Üzüntünüzle Tanrı'yı öfkelendirmeyin. Ben öleceğime üzülmüyorum. Yalnızca bir şeye üzülüyorum. Derinden bir göğüs geçirdiği için bir an sustu Pulleria İvanovna. Sizi kime bırakacağımı? Ben öldükten sonra size kimin bakacağını bilemediğim için üzülüyorum. Küçük bir çocuktan farkınız yoktur. Size bakan kimsenin sizi sevmesi gerekir. Bunu söylerken Pulheriya Ivanovna'nın gözünde yürekten gelen öylesine derin, insanın içini sızlatan bir hüzün vardı ki, o anda yüzüne soğuk kanlılıkla bakabilecek bir insan var mıdır bilemem. Pulheriya Ivanovna uşağı yollayıp özellikle yanına çağırdığı kilere bakan kadına döndü. "Bana bak Yavdoha." dedi. Ben öldükten sonra de ile sen ilgileneceksin. Gözün gibi, öz çocuğun gibi bakacaksın ona. Mutfakta her zaman onun sevdiği yemeklerin pişirilmesine dikkat edeceksin. Daima temiz çamaşır ve giyecek vereceksin. Konuklar geleceği zaman güzelce giydireceksin. Yoksa konukların karşısına eski röplü şambırıyla çıkmaya kalkar. Şimdi bile ne gün tatil günüdür, ne gün çalışma günü, sık sık şaşırdığı oluyor. Gözünü ayırmayacaksın ondan, yavduha. Öteki dünyada senin için dua edeceğim. ''Tanrı da seni ödüllendirecektir. Sakın unutma yavduha. Sen de yaşlısın. Yakında öleceksin. Günahkar olma. Apanası İhvonomiş'le dediğim gibi ilgilenmezsen, bu dünyada gün yüzü göremezsin. Öteki dünyada beddua ederim sana. Sonun kötü olur. Yalnız sen değil, çocukların da, torunların da lanetlenir. Zavallı yaşlı kadın, o sıralar ne onu bekleyen korkunç dakikayı düşündüğü vardı, ne ruhunu, ne de geleceğini.'' Yalnızca birlikte bütün bir ömür geçirdiği, şimdi de yapayalnız, korumasız bırakmaya hazırlandığı zavallı hayat arkadaşını düşünüyordu. O öldükten sonra Apanasi Ivanoviç'in onun yokluğunu hissetmemesi için gereken her şeyi büyük bir titizlikle düzenlemeye çalışıyordu. Yakında öleceğine inancı öylesine güçlüydü, kendini buna öylesine inandırmıştı ki gerçekten de birkaç gün sonra yatağa düşmüş, tek lokma bir şeyi yiyemez olmuştu. Apanasi İvanoviç üzerine titriyor, başucundan bir an ayrılmıyordu. Pulheriya İvanovna'nın gözlerine büyük bir huzursuzluk içinde bakarak ''Bir şeyler yer miydiniz Pulheriya İvanovna?'' diyordu. Ama Pulheriya İvanovna cevap vermiyor, hep susuyordu. Nihayet uzun süre sustuktan sonra bir şey söylemek istiyormuş gibi dudaklarını kıpırdatmış, son nefesini vermişti. Apanasi İvanoviç tam anlamıyla şaşkına dönmüştü. Bu onun için öylesine korkunç bir şeydi ki ağlamıyordu bile. Cesedin ne anlama geldiğini bilemiyormuş gibi bulanık bakışlarla Pulheria İvanovna'ya bakıyordu. Bir masanın üzerine uzattılar Pulheria İvanovna'yı, istediği entariyi giydirdiler. Kollarını göğsünün üzerine çaprazladılar. Eline bir mum sıkıştırdılar. Apanasi İvanoviç bütün bunları bir şey düşünemeden izlemişti. Her sınıftan büyük bir kalabalık doldurmuştu avluyu. Konuk ettikleri pek çok insan geldi cenaze törenine. Avluda uzun bir masa hazırlanmıştı. Masanın üzeri cenaze yemeklerinde verilen ballı pirinç pilavıyla, içeceklerle, böreklerle tepeleme yığılıydı. Konuklar bir şeyler söylüyor, ağlıyor, Pulheriya İvanovna'nın naaşına bakıyor, sağlığında onun ne iyi biri olduğunu anlatıyor, bu arada dönüp Apanasi Ivanoviç'e bakıyorlardı. Ama o tuhaf bir biçimde bakıyordu bütün bu olanlara. Sonunda Pulheriya Ivanovna'yı alıp götürdüler. Herkes arkasından yürüdü. Apanasi Ivanovich de yürüdü Pulheriya Ivanovna'nın arkasından. Tüm papazlar tören cübbelerini giymişti. Güneş gökyüzünde pırıl pırıldı. Bebekler annelerinin kucağında ağlıyor, çayır kuşları cıvıldıyor, en güzel giysilerini giymiş çocuklar yolda koşuşturuyor, atlayıp zıplıyorlardı. Sonunda tabutu mezarın yanına yere koydular. Apanasi İvanoviç'e gelip Pulheria İvanovna'yı son kez öpmesini söylediler. Yaklaştı Apanasi Ivanoviç Öptü, gözlerinde yaşlar belirdi. Ama tuhaf, duygusuz gözyaşlarıydı bunlar. Tabutu mezara indirdiler, papaz küreği alıp ilk toprağa attı. Papaz yardımcısıyla iki zangocun okuduğu ağır, yavaş dua duyuldu. Bulutsuz, pırıl pırıl gökyüzünün altında. Mezar görevlileri kürekleri aldılar, mezar toprakla doldu, düzlendi. O anda Apanasi Ivanoviç öne doğru yürüdü. Herkes yana çekilip yol verdi, ne yapacağını merak ediyorlardı. Apanasi Ivanoviç bulanık bakışını kaldırıp şöyle dedi. ''Demek gömdünüz onu.'' ''Ama neden?'' Sustu, konuşmasının sonunu getiremedi. Ama eve döndüğünde odasının boş olduğunu, hatta Pulheria Ivanovna'nın sandalyesinin bile kaldırıldığını görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uzun uzun ağladı. ferisönmüş gözlerinden nehirler gibi yaşlar döktü. O zamandan bu yana beş yıl geçti. Hangi acıyı dindirmez ki zaman? Hangi tutku yok olup gitmez ona karşı verdiği eşitsiz savaşta? Gençliğini, gerçek soyluluğun, Onur'un tüm gücüyle dolu dolu yaşamış birini tanımıştım. Onu tanıdığımda olanca iştenliğiyle, çılgınca, delicesine aşıktı. Aşık olduğu melekler kadar güzel, tertemiz kız bir gün benim de gözümün önünde ölü verdi. Tanıdığım aşık şanssız gencin o andaki içten gelen çırpınışı, umutsuzluğu, acısı gibi bir şey görmemiştim. Bir insanın kendisine Umuda benzeyen bir şeylerin gölgesinin, hayalinin bile olamayacağı böylesine bir cehennem yaratabileceğini düşünemezdim. Herkesin gözü üzerindeydi. Canına kıyabileceği her şeyi ondan uzak tutmaya çalışıyorlardı. Aradan iki hafta geçmemişti ki, birden toparladı kendini. Gülmeye, şakalar etmeye başladı. Bunun üzerine onu rahat bıraktılar ve bu rahatlıktan yararlandığında ilk yaptığı şey kendine bir tabanca satın almak oldu. Günün birinde ansızın patlayan tabanca akrabalarını dehşete düşürdü. Odasına koştuklarında kafasına bir mermi sıkmış buldular onu. O günlerin ünlü bir doktoru geldi. Onun ölmemiş olduğunu görünce tam ölümcül olmayan mermi yarasını buldu, iyileştirdi. Ve tanıdığım genç herkesi şaşırtıp sağlığına kavuştu. Bu kez daha sıkı altında tutmaya başladılar onu. Yemek masasında yakınına bıçak bile koymuyor kendisine zarar verebileceği her şeyi uzak tutuyorlardı. Ama çok geçmeden canına kıymanın yeni bir yolunu buldu ve bir yük arabasının altına attı kendini. Kolu bacağı kırıldı ama yine iyileşti. Bu olaydan bir yıl sonra bir toplantıda gördüm onu. Oyun masasında oturuyor, bir kartını saklayıp neşeyle ''Uvertür'' diyordu. Oturduğu sandalyenin arkalığına dirseklerini dayamış, güzel, gencecik karısıysa önündeki pişleri düzeltiyordu. Pulheria Ivanovna'nın ölümünden beş yıl sonra o tarafa yolun düştüğünde, bir zamanlar çok hoş günler geçirdiğim, sevimli ev sahibesinin lezzetli yemeklerini her zaman doya doya yediğim eski komşum Apanasi Ivanov küçük çiftliğini ziyaret edeyim dedim. Arabamla avluya girdiğimde ev bir kat daha eskimiş, köylülerin kulübeleri de tıpkı sahipleri gibi iyice çökmüş geldi bana. Ablonun çiti iyice dağılmıştı ve aşçı kadının sobayı yakmak için fazladan iki adım atıp odun yığınından alabilecekken çitten tahtalar söküp aldığını gördüm. Arabam kapıya yaklaşırken içime bir hüzün dolmuştu. Aynı iri köpekler, finolar, şimdi bazılarının gözleri kördü, bazılarının ayakları sakat, kuru otlar yapışmış tüylü kuyruklarını sallayarak havladılar bana. İhtiyar karşılamaya çıktı beni. Yine benim ihtiyardı. Hemen tanıdım onu. Ama şimdi kamburu bir kat daha çıkmıştı. Beni tanıdı ve hiç yabancım olmayan gülümsemesiyle selamladı. İhtiyarın arkasından içeri girdim. Her şey eskiden olduğu gibi görünüyordu. Ama her yanda tuhaf bir düzensizlik ve eksik bir şeyler hissedildiğini fark ettim. Sözün kısası, uzun zamandır tanıdığımız, hiç ayrılmadıklarını bildiğimiz, eşini kaybetmiş bir dul erkeğin evine ilk kez girdiğimizde hissettiğimiz o tuhaf duyguyu hissetmiştim. Bu duygu, sağlıklı bildiğimiz bir insanı karşımızda birden bacaksız görünce hissedeceğimiz duyguya benzer. Ev işlerinde titiz pulheria Ivanovna'nın yokluğu her şeyde hissettiriyordu kendini. Masaya bıçakları altlıksız koyuyorlardı. Yemekler de eskiden olduğu gibi lezzetli değildi. Çiftlik işlerinin nasıl olduğunu sormak içimden gelmiyordu. Tarımla ilgili yapılara bakmaya bile korkuyordum. Yemek masasına oturduğumuzda hizmetçi kız Apanasi Ivanovich'in boynuna bir peçete bağladı. İyi ki de öyle yapmış. Çünkü peçete olmasaydı Apanasi İvanoviç Röbleşambırı'nın önünü boydan boya salça yapacaktı. İhtiyarı bir şeylerle oyalamaya, ona bir takım yeniliklerden söz etmeye çalışıyordum. Yüzünde hep o gülümsemesiyle dinliyordu beni. Ama arada bir bakışları dalıyor, anlamsızlaşıyordu. Lapa aldığı kaşığını ağzına götürecek yerde sık sık burnuna götürüyor, çatalını tavuk eti yerine sürahiye batırmaya çalışıyordu. O zaman hizmetçi kız elini tutup çatalını ete götürüyordu. Bir sonraki yemeğin gelmesini uzun süre beklediğimiz oluyordu. Afanasi Ivanoviç kendi de fark ediyordu bunu. Şöyle diyordu. Bunca zamandır neden getirmiyorlar yemeği? Ama bu arada ben kapı aralığından bizi yemeği getirecek delikanlının hiçbir şeyi umursamadan tahta sırada başını önüne sarkıtmış uyuduğunu görüyordum. Ekşi kremalı lor çöreğini getirdiklerinde işte geldi yemeğimiz dedi Afanasi İvanoviç. ''Bu yemek'' diye sürdürdü konuşmasını. Fark etmiştim, sesi titriyordu, bakışı donuklaşmıştı. ''Top... Top... topra bol olsun... Bunu...'' Birden gözyaşları boşaldı. Kolu önündeki tabağa düştü. Tabak devrildi, yere düşüp parçalandı. Üstü başı sosa bulanmıştı. Dalgın duruyor, kaşığını havada öyle tutuyordu. Gözyaşları dereler gibi yanaklarından akıyor, akıyor, boynundaki peçeteye dökülüyordu. Ona bakarak düşünüyordum. Tanrım, aradan geçen acıyla dolu beş yıl neler yapmış? Herhalde ömrü boyunca hiçbir şeyin heyecanlandırmadığı, tek bir güçlü duygunun bile ruhunda iz bırakmadığı, bütün hayatı yalnızca yüksek bir sandalyede oturmaktan, çiroz ve kurutulmuş armut yemekten, gelen gidenin anlattıkları işten öykülerden oluşan bu ihtiyarın ne bitmek bilmeyen, ne acı bir kederi varmış. Bizim için hangisi daha güçlüdür? Tutku mu, alışkanlık mı? Güçlü atılımlarımız, arzularımız, içimizi yakan bütün o tutkular gençlik yıllarımızın ürünü müdür acaba? Onun için mi öylesine derin ve sarsıcı geliyorlar bize? Ne olursa olsun, o anda bu uzun süreli, ağır, hangi ise duygusuz alışkanlıkların karşısında tüm tutkularımız çocukça görünüyordu bana. Birkaç kez Pulleriye İvanovna'nın adını söylemeye yeltenmişti. Ama buna her işinde daha sözcüğün yarısında sakin, olağan yüzü allak bullak oluyordu. Çocuk gibi ağlaması içimi sızlatıyordu. Hayır, ihtiyarların dökmeye pek alışık oldukları, karşılarındakileri acındırma amaçlı gözyaşlarından değildi bunlar. İçki masasında dökülen gözyaşlarından da değildi. Hayır, yürekte birikmiş acının taşmasıyla kendiliğinden akan gözyaşlarıydı. Onu bu ziyaretimden kısa süre sonra öldü. Geçenlerde duydum öldüğünü. Ama çok gariptir, ölümünün Pulheria Ivanovna'nın ölümüyle bazı benzerlikleri vardı. Bir gün bahçede dolaşmak istemiş Apanasi Ivanovich. Her zamanki gibi bahçede dalgın dalgın bir şey düşünmeden yürürken tuhaf bir şey olmuş. Arkadan birinin oldukça açık bir biçimde Apanasi Ivanovich diye seslendiğini duymuş. Dönüp bakmış, kimsecikler yokmuş, her yana bakmış. Ağaçların, çalıların arkasını gözden geçirmiş. Kimse yokmuş. Sakin, güneşli bir günmüş. Bir an düşünmüş. Ansızın aydınlanmış yüzü. Sonra şöyle mırıldanmış. Pulheriye Ivanovna bu. Beni çağırıyor. Kuşkusuz sizler de kimi zaman sizi isminizle çağıran sesler duymuşsunuzdur. Halkımız bunu sizi özlemiş birinin sizi çağırdığına ve bunun sonunun kesin ölüm olduğuna görer. Ne yalan söyleyeyim, bu esrarlı çağrılar her zaman korkutmuştur beni. Hatırlıyorum, çocukluğumda çok duyardım bu sesi. Bazen birileri açıkça seslenirdi arkamdan. Genellikle son derece durgun, güneşli bir gün olurdu. Bahçede yaprak kıpırdamaz, bir ölüm sessizliği içinde çekirgeler bile susardı. Bahçede kimsecikler olmazdı. İnanın, bu sesi korkunç, fırtınalı bir havada, Karanlık bir ormanda yalnızken duyacak olsam, o açık, durgun havada olduğu kadar korkmazdım. O sesi duyunca soluk soluğa eve koşardım ve ancak içimdeki o ıssızlığı dağıtan birileriyle karşılaştığımda sakinleşirdim. Afanasi Ivanoviç kendisini Pulheriye İvanovna'nın çağırdığına yürekten inanıyormuş. Uysal bir çocuk gibi boyun eğiyormuş bu düşüncesine. Günden güne zayıflıyor, mum gibi eriyormuş. Öksürmeye başlamış. Sonunda zavallı Pulheriya Ivanovna gibi onun da yaşam ateşi sönü vermiş. Ölürken son söylediği şu olmuş. Pulheriya Ivanovna'nın yanına koyun beni. Son isteğini yerine getirmişler. Kilisenin bahçesinde Pulheriya Ivanovna'nın yanına gömmüşler onu. Eski konuklardan cenazesine gelenler azmış ama köylüler, yoksullar yine çokmuş. Bey evi bomboş kalmış. Uyanık Cahya ile muhtar Kilerci kadının götüremediği değerli antika eşyaları, pılı pırtıyı kendi evlerine taşımışlar. Kısa bir zaman sonra uzaktan akraba, çiftliğin varisi, hangi alayda görev yaptığını hatırlamadığım, ordudan ayrılmış aşırı yenilikçi teğmen gelmiş. Çiftliğin perişan durumunu, tarlaların bakımsızlığını görmekte gecikmemiş. Bu gidişe son vermeye, durumu düzeltmeye, her şeyi düzene sokmaya karar vermiş.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 Altı ay sonra da çiftlik kayyuma devredilmiş. Kayyum da, emekli bir vergi tahakkuk memuruyla, üniforması solmuş bir kurmay yüzbaşı, çiftliği daha beter yapmış. Yıkılmak üzere olan köylü kulübeleri bütünüyle çökmüş. Köylüler ay etmeye, tek tek kaçmaya başlamış. Çiftliğin kayyumuyla yine de oldukça iyi geçinen asıl sahibi Teğmen, köyüne çok seyrek uğruyormuş. Gelince onlarla oturup punç içiyor, Az bir zaman kalıp gidiyormuş. Hala küçük Rusya'da bütün panayırları dolaşıyor, fiyat araştırması yapıyormuş. Unun, kenevirin, balın sahip fiyatını soruşturup duruyormuş. Ama yalnızca gereksiz, ufak tefek şeyler alıyormuş. Çakmak taşı, pipo temizlemek için çubuk gibi, toptan satışlarda fiyatı bir ruble bile artmayan şeyler. Son